Selamun Aleyküm. Bir İlmal programında tekrar karşınızdayız. Sizlerin sormuş olduğu soruların cevaplarının verileceği bu programda değerli hocamız Fatih Kalender ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sevgili hocam malumunuz geçen hafta bir Kudüs ziyaretimiz oldu. Kudüs Şerif'i evet. ziyaret ettik. Ondan dolayı programımız olmadı. Ee, bu ekranlardan tüm Kudüs Şerif'te bulunan Müslüman kardeşlerimiz, Filistin'de bulunan kardeşlerimiz ve Mescid-i Aksa'nın görevlileri imamına kadar... Gerekse hocam gerekse tüm kardeşlerimize selamlar getirdik. Allah razı olsun. E, Rabbim selam. inşallah bütün izleyen kardeşlerimize de bu ziyaretleri nasip eylesin Amin. Diyoruz. En kısa zamanda inşallah. İnşallah hocam. Hocam sorulara hemen geçelim müsaadenizle. İmam bir kardeşimiz onun sorusuyla başlayalım. Hocam ben bir camide imamlık yapıyorum. Emekliliğim geldi. Bulunduğum caminin mevkisi güzel ve lojmanı da güzel. Para karşılığında becaiş yapmam caiz olur mu diyor hocam. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'dü. Isterseniz önce suali bir açalım. Ee, kardeşimizin ifadesinde e, bir yerde vazifeli, imam olarak vazifeli, mevki olarak, konum olarak güzel bir yer Maddi olarak da güzel çünkü lojman sıkıntısı yok. Lojmanı da var ve diyor ki emeklilik yaşımda geldi. Emekli olabilirim. Evet. Tabii emekli olduğu zaman o yer boşalacaktır. Bu takdirde Diyanet oraya farklı kişiyi gönderecektir. Ancak daha farklı konumda olan, daha farklı yerlerde olan ve o bölgeye gelmek isteyen imam kardeşlerimiz var. Onlarla beca iş. Yani ben onun yerine geçeceğim. O da benim yerime geçecek. Evet. Buna herhalde yasal olarak bir yasak, sıkıntı veya bir sınırlama yok. İki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla müftülükler evet. buna onay veriyor. Bunu yapacağım. E, tabii gittiğim yerde ben vazife yapmayacağım. Emekli olup ayrılacağım. Evet. Maksat yerime bir başkasının getirilmesini sağlayacağım. Ama bu işlemi yaparken bir bedel almam, yani o yeni gelecek olan, Vazifeliden bir bedel almam caiz olur mu? Olmaz mı? Sual bu şekilde. Evet, Tabi İslam hukukuna göre e, bir bedel ya satışladır veya şöyle söyleyeyim bir akitle olmalıdır. İkinci bir şık olarak değil de bir akitle olmalıdır. Bu akitte ya bir satış aktidir veya bir sulttur, anlaşmadır. Satış haklı olarak meseleye baktığımızda satışa konu olan şey ki İslam fıkında biz buna mebi diyoruz. Evet. Mebinin başta mal olması gerekir. Mal olmayan bir şeyi satmak ve bu mukabilde bedel almak caiz değil. Evet. Peki nedir mal? Malın tanımına baktığımızda Hanefi fıkında özellikle daha önceki yani kadim kaynaklarımızda biraz sınırlıdır. Çerçevesi çok dardır. İşte ma Mâ, mâle tabul insan ve mümkün ittihârû li vaktil hâce şeklinde tanımlanmış. Ki mecelli ahkâmalliyede de, elimizde mevcut olan mecellide de bu şekilde tanımlanmış. İnsanın tabiatını meylettiği ve ihtiyaç vakti için stoklamak, biriktirilmesi mümkün olan nesne maldır. Evet. Buna göre aynı olmalı. Elle tutulan, gözle gözüken bir madde olmalı. Tabi e, bu menfaatlerin mal kavramından bahsediyor. Dışarı tutulmasına sebebiyet veren bir kural, bir kaide veya bir tanım diyelim. E, menfaat, haklar, mal mıdır değil midir? E, Hanefi mezhebin, klasik Hanefi kuralları doğrultusunda menfaatler, mal değildir. Mal olmadığı için e, satışa arz edilmeleri mümkün değil. Ancak sonradan gelen müteahhir mal tanımını farklı mezheplerden de alarak, özellikle bu noktada Şafi mezhebinde biraz daha genişlik var. Ve Mecelle-i Tadil heyeti de malın tanımını daha farklı genişleterek insanların mal kabul ettiği şey ki menfaatler özellikle günümüzde tehlif hakkı, tescil, marka veya işte taksi plakası, hatlı minibüs veya tezgah özellikle pazarlardaki tezgahın ki oradaki tezgah tahta kendileri değil evet. belki o mekan orada iş yapabilme izninin oluşması. Bunları da mal olarak değerlendirilmiş ve insanların alım satımına konu olmasına ve miras hukukunun cari olmasına da olanak sağlamıştır, imkan sağlamıştır. Evet Peki burada bahse konu olan dediğimiz işte bir camide vazife yapabilme hakkı bu bir mal mıdır? Bunun mal olduğunu söyleyen hiçbir fakih yoktur. Bu bir mal değildir. Bu belki bir haktır kişinin orada bulunabilme hakkıdır. Devlet tarafından kendisine böyle bir hak verilmiştir. Bir görev verilmiştir. Peki bu hakkı para mukamimde satması caiz olur mu? Bunun para mukamimde satışının caiz olmayacağı da ittifakidir. İttifak. Kesin evet. olarak. Ancak Hanefi fukası müteahhir olan alimler şöyle bir çözüm bulmuşlardır. Haktan feragat Yani benim bir hakkım var, o haktan feragat ederim, bana şu kadar bedel verirsen. Peki bu şekilde bir ivaz almak bu haklardan feragat yoluyla caiz olur mu, olmaz mı? Bunun arka planı aslında sulhtur. Sulh meselesidir. Esul sul anil mal, mal ile yapılan veya alel mal, mal karşılığında yapılan sulh. Buradan istilal edilerek e, ivazlı bir şekilde haktan feragat etmek noktasında bu ivaz şeye helal olur mu? Burada da hakkı birkaç kısma ayırıyorlar. Bu hak eğer daruri bir haksa ne demek daruri hak? Şer-i şerifin bu hakkı sana vermesi sana muhtemel olan bir zararı önleme adınadır. Örneğin şufa hakkı gibi. Yani yanında komşun tarlasını bir başkasına sattığında öncelik hakkı senindir. Evet. Buna fıkıh dilinde şufa hakkı diyoruz. Peki sen o tarlayı alabilme hakkına sahipken şufa hakkını para mukaveminde bir başkasına devredebilir misin? Bu da bir ittifak ne satış yoluyla ne tahliye yoluyla e, bunun yapılması mümkün değildir. İyi. Çünkü bu darureten kaynaklanan bir haktır. Demek ki sen buradan vazgeçebiliyorsan sana bir zarar gelmiyor demektir. Gelmiyor zarar gelmiyorsa zaten böyle bir hakkın da yok demektir. Yok. Bunun haricindeki haklar ise ayna tağlük eden hak, şahsa tağlük eden haklar şeklinde de iki kısımda inceleniyor. Bir tarlanız var, tarlanızın işte sulama hakkı, umumi olan sudan su alabilme hakkı var, su nöbetiniz var. Veya işte tariki has dediğimiz özel bir yol var, o yoldan geçebilme hakkı var ama tarlaya ait olan bir haktır bu. Bunu da malın haricinde tutarak yani tarlayı vermeyeceğim ama sadece bu hakkı devredeceğim. Bu şekilde bir satışta yine tercih edilen görüşe göre caiz değildir. Peki burada konu olduğu üzere imamlık yapabilme hakkı veya vakıfta herhangi bir yerde vazife yapabilme hakkı veya devletin herhangi bir bölümünde vazifeden bulunma hakkı. Bu hak mukabilinde bir bedel alarak satış bir ittifak caiz değil. Peki ben bundan feragat ederim ama şu kadar bedel karşılığında bu caiz olabilir mi? Ki bunu aslında şurada da irdeleyebiliriz. Ee, günümüzde işte eczaneler açılıyor ama eczane açabilmesi için eczacılık belgesine ihtiyaç vardır evet. ee, bu belge de okumayla elde ediliyor ama siz gelip orada eczacı olmayacaksınız çalışmayacaksınız sadece o e, hakkınızı yani o belgenizi Ulandırır. bana kiraya vereceksiniz Hı. karşılığında benden bedel alacaksınız evet. ee, bu tıp alanında farklı yerlerde de olabilir ee, veyahut işte mühendissiniz gıda mühendisisiniz İşte bir aşevi var, aşevinde veya bir lokanta var. Bunun resmi olarak iş yapabilmesi için birinin orada çalışıyor gözükmesi Peki, gerekir. Peki çalışmadığını halde sadece imza yetkini vererek bunun karşında bir bedel almak. Şimdi bu gibi yerlerde aslında liyakattır önemli olan. Yani devlet size bu hakkı veriyor ama liyakatınızdan dolayı bu hakkı veriyor. İşte eczacılık belgesi veriyor ama liyakatınızdan dolayı bu belgeyi seviriyor. Evet. Siz ise bu liyakatınızı kullanmadan bir başkasına kullanma hakkı veriyorsunuz. Belki verdiğiniz kişi bu liyakata sahip değildir. Evet. İşte bu bağlamda baktığımız zaman buradan haktan tenezzül yoluyla vermek de yani bir ivaz alarak, ki ivazsız olsa bile vermek caiz değildir. Satış zaten caiz değil. Ancak liyakatlı olan birine ki bahse konu olan diyor ki ben bir camide imamım ama başka bir imam ki o evet. da liyakatlı ben de liyakatlıyım. Ben hakkımdan feragat edeceğim o buraya gelecek ve ben bu mukabilde bedel alacağım. Bunu satış şekli düşünmemiz mümkün değil. Peki ben bu haktan feragat ede edebilme mukabilinde bedel almam her ne kadar bazı müteahhir, bu emsal konularda eğer bir yasal sınırlama yoksa fetva vermişlerse de biz İsmail Ağa e fetva kurulu olarak bunun da pek ahlaki olmadığını, evet. doğru olmadığını, çünkü zaten sen emekli olacaksın. Bırak kimin nasibiyse o gelsin oraya. Evet. Veyahut da sen birinin oraya gelmesini istiyorsan ondan herhangi bir bedel almadan, çünkü bu sana tanınmış, senin şahsına tanınmış bir hak değil. Bu nasiptir. Oraya denk geldin. Evet. Bu şekilde bir vazife oldu. Ee, ve üstlerin de Bu noktada bir e, sınırlandırılması yoksa da bedelsiz olarak bunu yapmakta hiçbir mahsur olmayacak. Ama karşılığında bir bedel almak Müslümana yakışan özellikle din adamına yakışan bir haslet değildir. Kesinlikle bunun doğru olmadığını vurguluyoruz. Ve dediğimiz gibi İsmail Fetva Kurulu olarak buna da fetva vermemekteyiz. Ha, ama diğer taraftan farklı kaynaklarda buna dair farklı ifadeler bulunabilir. Bunun da göz ardı etmemekle beraber yani bunu bilmekle beraber yine de bunun e, toplum olarak topluma yansıması olarak ciddi anlamda sıkıntılara sebebiyet olacağı için caiz olmadığını ifade etmekteyiz. Evet hocam. Hocam yurt dışından da çok izleyenlerimiz var. Allah hepsinden razı olsun. Yine oradan bir soru. E, buradaki bir camide hanımların ve beylerin bölümü yan yana. Yani bir geniş oda ortadan ikiye bölünmüş. Hanımlar ilk sırayı boş bırakıyor. İmamın durduğu safa denk geliyor diyorlar. Bazı yerlerde de alt veya üst katta hanım bölümlerinde aynı şey yapılıyor. Bu doğru mudur? İkinci olarak şöyle bir sorusu var kardeşimizin. Cuma namazı vaktinde hanımlar evde namazlarını kılmak için beylerin camiden dağılmasını bekliyorlar. Bu uygulamanın aslı var mıdır? Ee, çok selamları var hocam. Amerika'dan sürekli izliyoruz, dinliyoruz diyorlar. Allah razı olsun Rabbim gulübette olan kardeşlerimize bağ husus yardımını daha fazla e, yoğunlaştırsın. Abi Çünkü bizim. hakikaten e, garip diyardadır. Evet, e, ecnevi bir diyardadır. Rabbim yardım eylesin ki bu mecburiyetten dolayı oraya gitmişlerdir. Rabbim onlara kendi vatanlarında istihdam edebilecek maişeti de temin etmeyi Amin. nasip eylesin inşallah. Şimdi birinci sualde... E, Tam detaylandırma adına camilerimiz var diyor ancak camilerde erkekler ve kadınların bulunmuş olduğu yerde bir duvar ile ayrılmış kadınlar tarafında imamın hizasının geçilmesi ve birinci safın terk edilmesi yapılmaması. Eğer biz burada şunu kastediyorsa kardeşimiz arada duvar ayrı olduğu halde imamın önüne geçmek doğru mudur değil midir bunu kastediyorsa imamın önünde olan kimsenin imama iktida etmesi caiz değil. Arada duvar olsun veya olmasını fark etmez. Evet O yüzden zaten sualde birinci safı boş bırakıyoruz diyor. Buradan anlaşılıyor ki demek ki imamın önüne geçmemek için bunu yapıyorlar. Evet Ancak diğer bir problem erkeklerle aynı izada olabilme ve erkeklerin önünde olma. Oysa saf düzeninde imamın arkasında erkek cemaat, onun arkasında erkek çocuklar ve daha sonradan bayanların olması gerekir. Evet. Ee, peki arada bir engel olduğu halde erkeklerle beraber veya onların önünde olmak e, namaza zarar getirir mi? E, buna muhazat deniyor, hizalama. E, eğer bir kadın bir erkekle beraber aynı imama iktida etmişlerse ve bunlar yan yana namaz kılıyorlarsa İkisi aynı namazı kıldığı halde ve erkek olan kimse bayana da burada namaza durma dememişse özellikle meydani e, lubab Uyarması sahibi gerekiyor. bunu söylüyor uyarmamışsa ve bu şekilde yan yana aynı imama iktida ederek namaz kılıyorlarsa ve imam efendi de o bayana da niyet etmişse Etmiş. e, bu durumda erkeğin namazı sahih olmaz muhazzat meselesinden dolayı ve o kadının arkasında bir erkek varsa onun da namazı sahih olmaz. Hatta e, ihtiyarda, ihtiyar kitabında El-Mavsili bu noktayı anlatırken der ki bir kadın üç kişinin namazını bozar. Safta bulunan bir kadın e, dediğimiz şartlarla beraber sağındaki erkeğin, solundaki erkeğin ve arkasındaki bir erkeğin namazını bozar. Bu iki kadın olursa bu saklı da dört kişinin namazı bozulacaktır. Sağa ve soldaki erkek ve o iki kadının tam arkasındaki iki erkek. Ama bu kadın 3 Ve daha fazla olursa ki 3 tam saf mıdır değil midir tartışmalı olmakla beraber meseleyi saf olarak düşündüğümüz zaman sağda ve solda bir erkeğin namazını bozduğu gibi arkalarında bulunan ve ta safın sonuna hmm. kadar olan işte üç, 3 üç, üç, üç şeklinde veya dört, dört, dört şeklinde alayın namazını bozacaktır. Hmm. Eğer arada bir sütre yok ise. Sadece üç kişi ülkeler. Üç tane kadın yan yana durduğu zaman sadece arkadaki üç kişiyle mi sınırlıdır? Onun arkasındaki üç kişiye geçer mi geçmez mi noktasında tartışma vardır. O tartışma da üç kişinin bulunması bir saf hükmünde midir değil midir oradan kaynaklanmakta. Ancak e, erkek ile kadın arasında bir sütre olursa, bir engel olursa, bir hail olursa ki kardeşimizin sualinde duvar var diyor. Bu durumda muhazat meselesi söz konusu değildir. Muhazat olmadığı için yanındaki erkeğin namazı bozulmayacağı gibi kadının arkasındaki kişilerin namazı da bozulmayacaktır. Arada dediğimiz gibi bir hain bir engel olduğundan dolayı. O yüzden burada sadece kardeşimize tavsiyemiz e, imamın önünde bulunmasınlar. Onun haricinde erkek saflığının önünde yanında veya farklı yerinde olması veya üstünde olması e, bir zarar vermeyecek. Arada engel olduğu için. E, i̇kinci suale geçecek olursak, ikinci sualde de diyor ki Cuma vaktinde bayanlar evlerinde öğle namazını kılarken e, erkeklerin cemaatten çıkmasını bekliyorlar. Bu evet. gerekli midir değil midir? E, bu noktada e, İlmahal kaynaklarında özellikle buna temas edilmiş. E, Cuma üzerine farz olduğu halde harici bir nedenden dolayı edası vacip olmayan, örneğin hapiste olan bir kimse gibi. Erkek olduğu halde veya hasta olan biri gibi veya seferde olan biri gibi bu kimse cuma vaktinde cuma namazına gitmeme ruhsatına sahiptir. Peki böyle bir insan cuma günü cuma namazına gitmediği halde ve o bölgede de cuma namazı kılınıyor ise öğle namazını ne zaman kılmalıdır? İnsanlar cemaatten çıktıktan sonra kılmalı aksi takdirde mekru olacağı ifade edilir hmm. ve hattı zatında cemaat yapmamalı. Yani münferiden kılmalı. Ama e, cuma nefs-i vücup olarak diyor etmiyor ise ki bayana bir kadına cuma farz değildir. Değil. Harici etkenden dolayı değil kadın olduğu için asli. bizatihi asli itibariyle farz olmadığı için kadınlar hakkında böyle bir uygulama yoktur yani öyle vakti girdiği zaman bir kadının evinde öğle namazını kılmasında bir mahsur yok. Dediğim gibi muhtemelen işte hapiste olan veyahut da hastalıklı bir sebepten dolayı cumaya gidemeyen kimselere dair var olan hükümler ile kadından hükümler arasında belki bir karışıklığa sebebiyet olduğundan dolayı böyle bir anlayış hakim olmuş olabilir orada. Evet. Bunun için insanlar cumadan çıktıktan sonra bekliyoruz. Bunu yapmalarında mahsur yok olabilir. Çünkü netice itibariyle vakit, kerahat vakti girmiş olmayacaktır. Ki öyle de zaten bir kerahat vakti yoktur. Ama vakit girer girmez de işi olduğundan dolayı namaz kılmak istiyorsa da bir bayanın cemaatin dağılmasını beklemesine gerek yok. Evinde öğle namazını kılabilir. Hocam şu an soracağım soruyu bizzat kendim de Beytullah'ta Kabe-i Muazzama'da yaşadım. O yüzden ben de merak ediyorum. Hafız olan imam kardeşimiz namazda birinci rekatta okurken yanılıyor. İkinci rekatta düzeltip başka sureye geçiyor, buna ne dersiniz diyor. Soruyu tam algılayamadım. Birinci rekatta imamlık Yanıl... yapıyor kimse, evet. e, kıraatta yanılıyor. Yanılıyor ve ruku secde yapıyoruz. Yanılıyor derken bu yanılma zelletülkali diye tabir ettiğimiz namazı bozma bir yanılması mı? Yani namazı bozacak tarzda bir yanılma mı? Yoksa e, namazı bozmayacak, e, farz olan kıraat yerine gelmiş ancak devamını getiremeyip rüküye mi gidiyor? Bu arada hmm. bir fark var. Evet, Bunu fark belirtmemiz var. gerekir. Evet. Eğer bu kimse e, diyelim ki namazı bozacak tarzda bir yanılmada bulunmuşsa işte manayı değiştirecek, Kur'an'da bulunmayan bir ifadeyi kullanması gibi bu noktada İmam Ebu Yusuf ile İmam-ı Azam e, Allah onlara rahmet eylesin. Görüş ayrılığı olmakla beraber evet. zelletül kari. Yani kıraatta vuku bulan hata. Bu şekilde bir kıraat hatası ve namazı da bozuyor ise zaten namaz iptal olmuştur. Tekrar geriden iade edecek olsa bile yani kıraatı yenileyecek olsa bile namaz bozulmuştur. Çünkü bu bir tekellüm gibidir. Namazla bir konuşmak gibidir. Evet. Ee, bu namaz bozulur. Sil baştan yeniden kılınmalıdır. Ama yok bu yanılma namaza zarar vermeyen bir yanılma ise... Başka yere gibi, geçti gibi başka yere geçti evet. veyahut da işte farz olan miktarı yerine getirmişti zaten devam ettirmedik kıraatını böyle bir durum ise zaten bir sıkıntı yoktur. İkinci rekatta ise kaldığı yerden devam etmiş. Yani ayetin yarısını bölmemiş ama ayeti baştan beri almış. Bunda da herhangi bir mahsur lazım gelmez. Yani burada e, vurgulanması vurgulanılacak yer şu olmalıdır. E, birinci rekatta kıraatta vuku bulan hata namazı bozan bir hata mı değil mi? Bunu tespit etmek gerekir. Hocam bozmasa da ikinci rekatta tekrar başa dönmesi icap eder mi? Yani bozmadı diyelim. Evet. Farz olan kıraatı yerine geldiği zaman ikinci rekatta başa dönmesini gerektiren bir durum yok. Çünkü ikinci rekat müstakil bir kıraat alanıdır. Evet. Fatiha'dan sonra herhangi bir rızam ve soru okuması yeterlidir. Sağ olun hocam. Belki bunu şöyle düşünebiliriz. Hatim yapan imamlar evet. hatim bozulmasın Olsun diye için. yani hatime evet. devam ettirmek adına okuyamadığı ayeti tekrardan baştan alarak ikinci rekattan okumuş olabilir ki bunda da herhangi bir mahsur lazım gelmesin. Evet hocam, vergi vermemek için vakıflara yardım yapıyorlarmış. Vakıflarda da mesela üniversite vakfı kendilerine ve kendi görüşlerine göre adam yetiştiriyorlar mı bilmiyorum. Zekatta böyle bir şey olursa ne olur diyor hocam. Şimdi e, vergi vermemek için vakıflara yardım denirken bildiğim kadarıyla bu mutlak herhangi bir vakıf değil. Evet. Ee, bu vakıf kamu yararına, kamu yararına bir belge alması gereken evet. bir vakıf. Ve devlet de zaten diyor ki ben de topladığım vergileri kamuda kullanacağım. Yani bu vakıfta bu işlemi yapıyorsa ona göre tüzüğü de uygun ise ona vereceğiniz yardımı tesillendirip resmileştirecek olursanız ben vergi olarak bunu kabul ederim diyor. Eğer bu kardeşimiz bunu soruyorsa o vakfın yani vermiş olduğu vakıfta devlet ondan vergi almamasında bir mahsur yoktur. Gerçi bunu siz daha iyi bilirsiniz E, İsmail Vakfı'nda bulunmanız, evet. kamu yararına bir vakfın oluşabilmesi için neler gerekiyor? Bildiğim kadarıyla herhalde İsmail Vakfı da kamu evet. yararına olan kamu bir vakıf. E, yani bir e, hayırseverin buraya yapacağı yardımı devlet ver, vergi olarak kabul edebiliyor. Evet. İsterseniz bunu siz e, alanınız olması olmasa bile siz beyan edin. Sadece bir fakir olarak peki bu şekilde zekatı da düşünebilir miyiz? Bu konuya cevap veririz. Ama bu bir vakfın kamu yararına olmak ne demektir? Bunu isterseniz siz buyurun anlatın. Tabi hocam devletin belirlemiş olduğu bazı şartlar var. Yapmış olduğu hizmetlere bakıyor. Gerçekten AM'ye bir menfaati var mı? Veya daha önce hiçbir sıkıntılı bir muamelesi olmuş mu? Veya kitle ne kadar bir insana ulaşabiliyor diye. Adı da üstünde zaten kamuya bir yararı var mı buna bakıyor. Buna müsaade ettiği bölümler var. Tabi bunun içinde üniversiteler de var. Ee, sadece bunu İslami olarak da düşünme, düşünmemeliyiz. Ee, bazı dernekler e, gereken şartları uyguladığı takdirde onlar da alabiliyor. Ee, bunun ama ölçüsü ne olmalı hocam? Yani bu kardeşimiz bunu işte çünkü zekata da sayabilir miyim gibi meselesi. Ee, onu cevap vereceğiz. Evet. Ancak şu var ki yani devletin vergi olarak kabul ettiği Ona verilen her bir hayır mı? vergi kabul ediyorsa onların kendi arasındaki tüzük itibarındadır. Evet. Yani o kurumun e, İslami hayır kurumu olup veyahut da işte ne bileyim İslami olmayan ama kamu yararını olan evet. bir kurum olması arasında fark yok. Burada artık kişiye yardım ederken kendi değerlerine, kendi kriterlerine göre bu yardımı yapar. Evet. E, gelelim meselenin zekat boyutuna baktığımız zaman zekat vergi değildir. vergi ile zekatı birbirinden ayırmamız gerekir. Hattı zatında İslam devleti kitaplarımızda geçer. Eee envali zahire ve envali batini olmak suretiyle insanların iki tür malları vardır. Zahiri olan mallar, batini mallar. Batini malların zekatını insanlar kendileri verir. Devlet bunun peşinde koşmaz. İslam devletinden, İslam otoritesinden bahsediyorum. Evet. Ama envali zahire dediğimiz zahiri mallar. İşte arazisi var, öşür arazisi çıkan mahsulün belli miktarını zekat olarak vermesi veya yaylım hayvanları var, çıkan miktarının belli miktarını e, vermesi. E, bu gibi malları devlet toplar. Evet. E, aynı zamanda devlet vergi de toplar vatandaşından. İşte haraç arazisinden vergi toplar. E, denir ki kitaplarımızda devlet toplamış olduğu vergiyle öşür birbirine karıştırmaz. Verginin kullanım alanı farklıdır devletin istediği, uygun gördüğü yerlerde kullanacaktır. Ee, gerek savaş giderleri olabilir, gerek işte vatandaşına yol su, hizmetleri olabilir. Ama zekat ise Kur'an-ı Kerim'in beyan etmiş olduğu sınıflara verilecektir. Bu sınıflara devlet eliyle ulaştırılacaktır. Aradaki fark budur. Evet. Yoksa zekatı devletin alması demek, bunu diğer vergiler gibi değerlendirmek anlamına gelmeyecek. Evet. Hatta bundan dolayı devletin zekat parasıyla diğer vergileri karıştırılmamasının gerekliliği hmm. ve nereye harcamasının gerekliliği kitaplarımızda uzunca anlatılmıştır. O zaman vergiyle zekatı birbirine karıştırmayacağız. Günümüzde zaten devletin zekat toplama gibi bir durumu yok. yok. Evet. Ee, Müslümanlar bu noktada muhayyerdir. Gerek zahiri mal olsun gerek batili mal olsun her bir Müslüman bu ibadeti kendisi yerine getiriyor. Böyle bir otorite yoktur günümüzde. Evet. Ee, peki ben e, zekat e, fımı işte vergi vereyim bunu zekatıma sayayım şeklinde olursa bu doğru değildir. E, çünkü zekatta e, kafamıza göre kişilere zekat veremeyiz. Kur'an'ın ifade ettiği masarifu zekat yani zekatın verilecek kişiler vardır. Bunlara verilmesi gerekir. Hattı zatında devlet otoritesi bile kafasına göre veremez zekatı. Bu evet. kişilere vermelidir. Buna dikkat edilecek. İkinci bir mesele de temlik olayı. Yani kişiye mülk olarak verilme. Zaten devletin, günümüz devletinin böyle bir iddiası yok. Yani zekatlarınızı bize verin, biz sizin adınıza bunu gerekli Dağıtın. yerlere dağıtalım diye. Böyle bir ne iddiası var, ne çalışması var, ne bir kurumu var. Evet. Vergilendirme sistemi var. Vergi normal devletin resmi tüzük doğrultusunda topladığı vergidir. O yüzden ben işte bir hayır kurumuna zekatımı vereyim. E, bu zekatımı verirken de e, bunu devlet vergisinden düşsün. Düşüyorsa düşer. O devletin bileceği iştir. E, ama senin vereceğin bu zekatın zekat olabilmesi için zeka şartlarına dikkat edilmesi gerekir. Bu da nedir? İşte o kurumun nasıl bir kurum olacağı. Bir de kuruma zekat olmaz. Şahsı olmalıdır. Kuruma verilen zekat aslında bir nevi vekalettir. Yani evet. siz bir kurumdasınız. Ben size vekalet veriyorum. Mebli, mebla diyorum ki bu benim zekatımdır. İşte sizin talebeleriniz var. İşte baktığınız muhtaç olan e, evler var. Veyahut da işte dışarıdan gelen muhacirler var. E, bu noktada harcamaları e, siz daha iyi biliyorsunuz. Benim namıma bunu şahıslara verirsiniz. Evet. Şeklinde bir vekalettir. Yani ve siz bu vekaletiyle değil. bunu yapacaksınız. Yoksa ben size zekatımı verdim ve ben zekatımı vermiş değilim. Evet. Haz size vermişim. Haz sokaktaki birine vekil vekil olarak ona vermişim. Sizin onu ulaştırdığınız kişiye eline ulaşmasıyla ben zekatımı vermiş olacağım. Evet. Meseleyi böyle düşünmemiz gerekir. O yüzden hayır kurumlarına zekat verilmez derken zekatı vermiş olmazsınız evet. hayır kurumuna vermekle. Ama hayır kurumuna vekalet vererek ve o hayır kurumundaki e, o konumda olan kişiler de bunun şuurundaysa evet. ve zekatı nerelere verileceğini de biliyorlarsa Biliyor sizden aldığınız vekalet doğrultusunda hareket ederler. Siz ona güveniyorsanız verirsiniz, güvenmiyorsanız vermezsiniz bu kişinin bileceği bir iştir. Evet hocam sağ olun. Aylıklı da çalışan bir kardeşimi soruyor hocam. Ay sonu aldığım maaştan zekat vermem gerekir mi? Bir de şahsi aracım var. Bunun zekatını vermem gerekir mi? İkinci olarak yaklaşık 7 ay önce nişanım kendi tarafından e, bozuldu. Yani nişanlım bozdu. Ben de her şeyin hayırlısı Rabbimden diyerek peşine düşmedim. Ve şimdi biraz vicdan azabı çekiyorum. Sanki ben peşine düşmeliymişim gibi hissediyorum. Ee, yani evlilik nasip mi, kader mi ya da nasıl bir hal içinde olmalıyım eş arama ve seçme konusunda e, diyor hocam. Evet. kardeşim İsterseniz biraz... ilk soruyla diğer soru tabi bağlantı bir evet. soru. Ee, ilk soruda kardeşimiz diyor ki ben e, maaş alıyorum maaşımın zekatını nasıl hesap edeceğim? Zekat mali bir ibadet ama belli şartları olan bir ibadettir. Bu şartların başında da nisap gelir. Yani asli ihtiyacın dışında e, ve Hakikaten veya hükmen nami olan ki hakikaten bir fiil ticaret yaptığı mal hükmen nami olansa altın, gümüş veya yastık altındaki para. Bu şekilde olan mal nisaba ulaşmışsa ve üzerinden de bir yıl geçiyor ise bu kimse zekat verecektir. Ee, peki sene içinde almış olduğu paraların da her bir defasında zekatını vermesi gerekir mi? Yok buna mali müstefat denir. Yani yıl içinde elde edilen para. Bir de bir yıl geçme şartı her bir meblağın üzerinden bir yıl geçme değil. Nisabın üzerinden bir yıl. Örneklendirelim daha iyi anlaşılsın diye. Evet. Diyelim ki nisab 10 lira olsun. Varsayım olarak söylüyorum. İşte 96 gram altın. Ee, diyelim ki 10 lira olsun. Ee, ve bir insanın işte Ramazan'ın 5'inde 10 liraya malik. Ha, burada bir de yılın devranı da hicri olması gerekir. Miladi de değil. Ona evet. göre hesap edeceğiz. Diyelim ki Ramazan'ın 10'unda Kişi 10 liraya sahip oldu. Takvime tarih attık. Bir dahaki Ramazan'ın onu geldiği an elinde ne kadar para var bakarız. Elindeki para eğer 9 lira ise demek ki nisabın üzerinden bir yıl geçmedi. Ama elindeki para 10 veya üstünde ise o zaman 10 lira üzerinden nisab geçti. O zaman elinden ne varsa hepsinin zekatını verecek. Peki burada şöyle bir şey var. Elinde diyelim ki Ramazan'ın 10'uydu yıl dönümü. Ramazan'ın 9'unda bir 10 lira daha eline geçti. Evet. Ve Ramazan'ın 10'u geldiğinde elinde 20 lirası var. Bu kişi neyin zekatını verecek? 10 liranın üzerinden bir yıl geçti ama ikinci 10 liradan daha bir gün geçti. Önemli değil. Nisabın önünden bir yıl geçtiği için bu adam 20 liranın zekatını verecektir. Dolayısıyla sene içinde aylık olarak bu kişi aylığını alıyorsa bunu hesap etmesine gerek yok. Yıl sonu geldiğinde kenarına biriktirmişse zaten ortadadır. Evet. Yemişse zaten yemiştir, yoktur bir Yekününe şey. Yekününe bakacak. Yekününe bakacak. Evet. Yekünü eğer nisapsa zaten daha öncesinde ne varsa borçlarını çıkartır, alacaklarını katar ve topladı hepsinin zekatını verecektir. Yoksa Aylık olarak işte ben ayda şu kadar alıyorum, bunun yüzde iki buçuğunu kenara ayırmam gerekir şeklinde bir algı. Bu doğru değil. Böyle bir şey gereklilik de değildir. Çünkü sene sonunda hesap etmesi gerekiyor. Aldığını yemişse zaten bir şey yoktur. Yemeyip de sene sonunda kalmışsa, biriktirebilmişse zaten kalanının zekatını verecektir. Araba meselesinde de kullandığı araba ise çünkü biz biraz önce dedik ki zekatta e, nami olması, Hakikaten veya hükmen artıcı olması. Hakikaten artıcılık ticari mal demek. Hükmen artıcılık ise e, potansiyel olarak artma vasfına hays. Yani altın, gümüş veya para yastık altındaki değer. Bu şekilde olursa buna zekat verecek. Kullandığı araba ise ticari bir mal değil. E, altın, gümüş veya para da değil. Belki evet. bir değeri olsa da bir maldır ama kullandığı bir maldır. Buna zekat vermekte de mükellef değildir. Diğer sualine geçecek olursak anladığım kadarıyla kardeşimizin bir nişanlılık dönemi olmuş. Evet. Ancak nişanlılık döneminden sonra taraflar anlaşamayarak veya aileler uyuşamayarak nişan bozulmuş. Peşine koştursa mıydım koşturmasa mıydım artık o kaçmış bitmiş oldu diyecek bir şeyimiz yoktur. Nasip neyse olur evet. ama bu bir kader midir şüphesiz kaderdir. Nasip diye tabir ettiğimiz şey de aslında kaderdir. Çünkü insan ana rahminde evreleri vardır. Bu evrelerde 120 güne geldiği zaman Allah-u ona bir melek gönderir. Bir toprak ile ha hamurlandırır. İşte e, ne yiyeceği, ne içeceği, ne kadar yaşayacağı, hangi isme haiz olacağı vs. vs. Dünyada yapacağı her bir şey takdir edilir ve ondan sonra ruh öflenir. E, ve bu saatten sonra o kimse doğduğu zaman kendisi için takdir edilen o kaderini yaşayacaktır. Tabi burada şöyle bir anlayış var. Peki bunun sorumluluğu nerede? Yani bu kimse madem ki kendisine takdir edildiğini yaşayacaktır o zaman sorumluluğu nerede? Burada çok e, ince bir ayrıntı var. Bunu e, ayırt etmemiz gerekir. Kaderde bir cebir yoktur. Evet. Yani Allah öyle takdir etti diye o yapmayacaktır. O öyle yapacak diye Allah öyle takdir etmiştir. Allah ilahtır. İlah mutlak manada bilmeyi gerektirir. Sizin ne yapacağınızı bildi ve bildiğini takdir etti. Ki bu işte mübrem veyahut mübrem olmayan Muhallak. şeklinde, muallak şeklinde ifadeler kullanılıyor. Burada da şöyle bir örneklendirebiliriz buna da. E, diyelim ki inşaattan anlayan bir mühendis, inşaat ustası bir inşaatı talih ediyor. İşte betonundan örnekler alıyor. Diyor ki bu inşaat veya bu bina işte e, 7 şiddetinde bir depremde yıkılır diyor. Ve divanına yazıyor. Ve gerçekten 7 şiddetinde bir deprem oluyor, bina yıkılıyor. Şimdi burada şöyle demek doğru olur mu? Evet. O mühendis yıkılacak dedi diye yıkıldı. Yazdı öyle oldu. öyle Aslında bu. O öyle olacağını tahmin etti ve onu yazdı ve o da bu şekilde oldu. Sadece aradaki fark onun tahmini çıkmama ihtimali var. Ama Allah için bir tahmin söz konusu değil. İlmi, Mevle, değil ilmi ezelinde kimin ne yapacağını zaten bilmiştir. Evet. Ve o bildiğinin dışına bizim çıkmamız demek. Yani hani kaderine muhalefet edemezsiniz. Diyoruz ya evet. edebilir demek bazıları işte kula bir irade bir hak verelim istediğini yapabilsin ki mesul olsun. Bu nakıs anlayışıyla yağmurdan kaçarken doluya yakalanıyor. Niye? Kulun eğer yapacağı eylem Allah'ın ilmi ezelesine aykırı olacak olursa haşa Allah ilminde yanılmış olur. Acik. Bu daha büyük bir sıkıntıya sebebiyet veriyor. Oysa Mevla'nın yanılması söz konusu değildir. Mevla tahminen bilmiyor çünkü. Evet. İlmi ezerisinde ne olacağını hakka yakın olarak bilmektedir. Dolayısıyla o bildiğine muhalefet olmayacaktır. Ama o öyle yapacak diye Allah bildi. Evet. Yani bir cebir söz konusu değil. Ve kişinin o eylemi yapmadan önce bir azmi var ya, işte o azmi kişinin kendi iradesiyle olduğundan dolayı, ki Ehl-i Sünnet alimleri bunu bu şekilde açıklıyor, mesuliyet çerçevesinde mesuliyet oluyor. Evet. İyi iş yaptığı zaman sevap, kötü iş yaptığı zaman günahkar olacaktır. Evet, o yüzden bunu da böyle değerlendirmek lazımdır. Rabbimiz de o kardeşimize hayırlı bir eş nasip eylesin. buradan Tabi burada e, yani kaderdir, ne, o yüzden teslim olalım anlamında değil. Yine elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. E, İslam'ın bize öngördüğü şartlar var. Bir eş nasıl seçilmelidir? E, nelere dikkat edilmelidir? E, hangi ile bakılmalıdır? Ailelere düşen nelerdir? Bu çerçevede, bu noktada hareket eder. E, nasibini arar. Kısmette varsa Mevla-ı takdir etmişse de inşallah olur. Rabbim onun ve onun gibi kardeşlerimize hayırlısını nasip etsin. Amin hocam. Hocam savaş durumlarında ya da benzer durumlarda ırz, namus, tehlike söz konusu olduğunda iffetli bir kadının intiharı caiz midir diye bir soru var hocam. Rabbim Müslümanın bu hale düşmesinden cümle ümmeti Muhammed'e muhafaza buyursun. Amin. Amin hocam. Hakikaten çok kötü bir durum ki bu vesileyle e, sınır boylarında ve sınır dışında Ezanlar susmasın, medreseler durmasın niyetiyle çarpışan askerlerimize de Rabbim yardım eylesin. Amin. Ee, düşmanlarına karşı, din düşmanlarına karşı onları galip eylesin bu hususla. Şehitlerimize de Rabbim rahmet eylesin. Amin. Onları da bu vesileyle almış oluyoruz. Şimdi e, fıkı iki şekilde bir teori olarak konuşuruz. Bir de bunun pratiğe yansıması vardır. Bazen teori ile pratik farklı olabiliyor. Bunu şunun için söylüyorum. İslam fıkhına göre bir insanın kendi canına kıyması hiçbir şekilde meşru değildir. Evet Kitaplarımızda meskül olan mesele budur. Ancak o haliyle hallenen bir kimsenin durumu ise farklıdır. Atmosfer farklıdır. Sen böyle bir insana günahkar olduğunu demek hakikaten daha farklı alanlara meseleyi çekmeye sebebiyet verebilir. O yüzden bir hoca efendinin güzel bir ifadesi var. Rahle başından Bu gibi meselelere fetva vermek doğru değildir. Yani evet. o hali bilmiyoruz. Evet. O konumu bilmiyoruz ki Rabbim bildirmesin Amin. cümlemize inşallah. Amin. Ama dediğimiz gibi rahat bir ortamda, güvenilir bir ortamda dersin. Dediğini dersin. Ama o hale düşen bir kimse ne yapacaktır? Mevla Teala Hazretleri o halde olan kardeşlerimizi muhafaza eylesin. E, yaptıklarından dolayı da onları muhafaza edecek de artık Allah'ın ilminde olan bir şeydir bu. Burada diyecek bir şey yoktur. Dediğimiz gibi yani o hal farklı bir haldir. diyecek Yani rahle başından o konulara girmenin pek doğru olacağı kanaatinde değilim. Hocam programımızın sonuna geldik. Siz de söylediniz Afrin'de zeytin dalı harekatı yapan kardeşlerimize dualarımızı gönderiyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Allah. Rabbim muzaffer'e ihsan eylesin Amin. inşallah. Tez zamanda en az zahiyatla inşallah. Amin hocam. Evet, değerli izleyenlerimiz bir İlmal programında tekrar birlikteydik. Programımızın sonuna geldik. Sizler de ilmaletlalegültv.com.tr adresinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.